Bismillahirrahmanirrahim. İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimse baapı. 712 ve Hizbin Hakim'den. Ali Selatü vesselam efendimiz şöyle demiştir. İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 733 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şüphesiz kul söylemediği bir sözü insanları güldürmek için söyler de gökle yer arasındakinden daha uzağa düşer. Çünkü o ayaklarının kaymasından daha şiddetli bir biçimde dilinden dolayı kaymıştır. 734 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kişiye her işittiğini söylemesi günah olarak yeter buyurmuştur. 735 Ebubekir'den Yalandan sakının. Kuşkusuz yalan imana engeldir. 736 İbn Ömer'den Ali Selatü vesselam efendimiz Kıyamet günü ilklerden ve sonlardan bütün insanlar topla, toplandığında sahtekar kimse için bir bayrak çekilir ve bu sahtekar falan oğlu filandır denilir. İnsanların arasını düzeltmek babı. 737 Sait bin Müseyyep'ten Ali Selat ve Selam Efendimiz size namaz ve sadakadan daha hayırlısını haber vereyim mi? Asap Evet, ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Ali salatü vesselam insanların arasını düzeltmektir. Öfkeden de sakınınız. Çünkü o amelleri yok eder buyurdu. <gülüyor> 738 Ebu İdris el Havlani'den. Ben Ebu Terda'nın Allah'a yemin ederim ki diyerek yemin ettiğini işittim. Dah önce onun yemin ettiğini işitmemiştim. Adem oğlunun namaz için yürümek, makul bir ahlak ve insanların arasını düzeltmekten daha hayırlı bir ameli yoktur buyurmuştur. 739 Amr bin Saat bin Ebu Vakkas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve selam aralarında havanı sırayla itip kakan bir topluluğa rastladı. ve siz gücün bu ağır taşı kaldırmak olduğunu mu sanıyorsunuz? Güç ancak sizden birinizin öfkeyle dolup da sonra onu yenmesidir buyurdu. 740 Abdullah bin Mesud'dan Bir köpekle alay etseydim köpek olmaktan korkardım. Ben ne dünya ne de ahiret işinde olmayan bir köpek, bir adam mı? boş bir şekilde görmekten hoşlanmam. 741 Ayşe annemizden kadın veya erkek birini Ali sallatü vesselam'ın yanında taklit ederek anlatmaya başladım. Bunun üzerine Ali sallatü vesselam ben bir kimseyi taklit ederek anlatmayı sevmem. Bana göre senin şu yaptığın hata olarak şunu şunu yapmaktan daha büyüktür buyurdu. 742 Ebu Cafer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e çok oruç tutan, gece namazı için uzun süre ayakta duran, gündüz namazlarını da kaçırmayan, doğru sözlü ancak cimri bir kadın anlatıldı. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem o halde onun ne hayrı var diyordu. 743 Ebu Cafer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz En zor ameller her durumda Allah'ı anma, kendi nefsinden fedakarlık yapma ve mal konusunda kardeşine eşit davranmadır buyurmuştur. 744 Ebû Cafer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hmm. kim dilini insanların malından ve namusundan uzak tutarsa Allah onu kıyamet günün ayağı kaydığında korur. Kim insanlara öfkelenmekten uzak durursa Allah kıyamet günü onu azabından korur buyurmuştur. 745 Ebû Cafer'den bir adam Hüseyin bin Ali'ye geldi. Bir iş için ondan yardım istedi. Ancak onu itikafta buldu. Hüseyin eğer itikafta olmasaydım seninle birlikte çıkar ihtiyacını giderirdim dedi. Sonra adam onun yanından çıktı. Ve Hasan bin Ali'ye geldi. İhtiyacını ona söyledi. Bunun üzerine Hasan ihtiyacını gidermek için onunla birlikte çıktı. Adam ihtiyacım konusunda sizi yormaktan hoşlanmadım. Önce Hüseyin'e gittim. O da eğer itikaf da olmasaydım seninle birlikte çıkardım buyurdu. Sonra bunun üzerine Hasan Allah için bir kardeşimin ihtiyacını gidermek benim için bir ay itikaf yapmaktan daha seyumlidir buyurdu. 746 Hasan-ı Basriden bir adam ihtiyacını gidermeye gitmesi için sabit el Bennani'nin yanına girdi. Sabit "Ben itikaftayım." dedi. Bunun üzerine Hasan "Müslüman bir kardeşimin ihtiyacını gidermem bana 1 sene itikaf yapmamdan daha sevimlidir." buyurdu. 747 Ubeydullah el Vasafiden Allah'ın salat ve selam bir kardeşime bir lokma yedirmem bana bir miskine 1 dirhem sadaka vermekten daha sevimlidir. Allah için bir kardeşime 1 dirhem vermem bana bir miskine 10 dirhem sadaka vermekten daha sevimlidir. Allah için bir kardeşime 10 dirhem vermem bana bir miskine 100 dirhem sadaka vermemden daha sevimlidir buyurmuştur. 748 Ebu Umame'den Ömer bin Hattab yeni elbisesini istedi. Elbisesini giydi ve elbise köprücük kemiklerine oturmadan şöyle dedi: Çıplaklığımı örten ve hayatımda kendisiyle güzelleştirdiğim elbiseyi giydiren Allah'a hamdolsun. Sonra Niçin bunu söylediğimi biliyor musunuz? Ali Selatü vesselamı gördüm. Yeni elbisesini istedi. elbiselerini giydi. Elbisenin onun köprücük kemiklerine oturduğunu sanmıyorum ki hemen benim söylediğim gibi söyledi. Sonra nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki yeni bir elbise giyen, sonra benim söylediğimi söyleyen, eski elbisesini de alıp miskin bir insana, fakir bir Müslümana ancak Allah rızası için giydiren hiçbir Müslüman kul yoktur ki hayatta ve ölümden sonra O elbiseden bir parça, o fakirin üzerinde olduğu sürece veren kul Allah'ın esirgemesinde, emniyetinde ve Allah'ın yakınında olmasın. Ölümünden sonra kelimesini 3 defa tekrarladı. <gülüyor> 749 İbnü Muğaffel'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kimin iki gömleği varsa onlardan birini başkasına giydirsin. veya onlardan birini bağışlasın, hibe etsin. 750 Ebu Münşer'den En nihai Kur'an alimlerinin ayıplamadığı elbiseyi giyerdi. 751 Amr bin Yezid bin Mesud'dan Abdullah bin Dinara Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer'in yemeği nasıldı diye sordum. O da bize trit yedirdi. Eğer doymazsak başka bir yemek ilave ederdi dedi. Bunun üzerine ben İbn Ömer'in elbisesi nasıldı diye sordum. O da değeri 20 dirhem olan iki elbise giyerdi. Yine değeri 10 dirhem olan sert kumaştan yapılmış iki elbise giyerdi dedi. 752 İbn Ömer'in yanına oğlu geldi ve Elbisem yırtıldı dedi. Bunun üzerine İbni Ömer onu sök, önünü arkasına çevir. Allah'ın kendilerine verdiği rızkı karınlarına ve sırtlarına ayıranlardan olmaktan kaçın buyurdu. 753 Urve bin El-Zubeyr'den O yani Ayşe annemiz 70 bin dirhem sadaka verdi. Böyle olduğu halde elbisesi yamalıydı. Şeddad, 754 Şeddat bin el Hadın kölesinden O da Ebu Abdullah'dan Osman bin Affan Cuma günü minberde gördüm Üzerinde değeri 4 ya da 5 dirhem olan Kaba bir aden peştamali Ve üzeri işlenmiş Basit bir küfe şalı vardı Kendisi zayıf Uzun sakallı ve Güzel yüzlüydü 755 Zeyd bin Vehib bin el Cüheyni'den Bir gün Hazreti Ali üzerinde iki parça elbise olduğu halde karşımıza çıktı. Bir parçası ile alt kısmını sarmış, diğer bir parçasını da şal gibi bunun üzerine sarkıtmıştı. Bir yanını kaldırdı ki peştamalı bir yamayla yamanmıştı. Oradan geçen bir bedevi ey insan şu elbiselerden giyin çünkü sen ya öleceksin ya da öldürüleceksin dedi. Bunun üzerine Ali ey bedevi ben ben... Bir kelbeyseyi kibirden daha uzak, namazımda daha hayırlı ve müminler için sünnet olduğundan dolayı giyiyorum dedi. 756 Abdullah bin Ubeyd'den Ahnef bin Kays biri 16 dirhem, diğeri de 12 dirhem olan iki Basra elbisesini satın aldı. İkisini de iki gömlek yaptı. 16 dirhemi aldığı yolda giyer Medine'ye geldiğinde çıkarırdı. 12 dirhem aldığını giyer ve Hazreti Ömer'in huzuruna girerdi. Hazreti Ömer onun gömleğine bakıp dokunurken şöyle dedi: "Ey Ahnef, bu gömleği kaça aldın?" O da "12 dirhem aldım." cevabını verdi. Ömer, "Yazıklar olsun sana. Keşke 6'ya alsaydın. Fazlası bildiğin yere gitseydi olmaz mıydı?" buyurdu.